Harika bir pilot olabilmen için gerekli olan her şeyi sana anlattım. Yardımcı olabildim mi? Eğer soruların varsa operatör Gina'yı çağırmak için sağ alttaki SSS tuşuna bas. Sana yardımcı olabilmek için elimden geleni yaparım. Bol şans!